Merhaba, dünya atmosferindeki karbondioksit oranının Nisan ayında insanlık tarihindeki en yüksek aylık ortalamaya ulaştığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Scripps Oceanography Enstitüsüne bağlı Hawaii'deki Mauna Loa gözlem istasyonunda yapılan ölçümlere göre dünya atmosferindeki karbondioksit oranı Nisan ayında ortalama olarak 401.33 ppm seviyesinde gerçekleşti. Atmosferdeki milyon parçacık içindeki karbondioksit yoğunluğunu gösteren bu değerin 350 ppm'i aşması iklim değişikliği açısından güvenilir sınırın aşıldığı anlamına geliyor. Bu değer 1958 yılının Mart ayında yapılan ilk ölçümde 316 ppm olarak belirlenmişti. Sanayi devrimi ile birlikte fosil yakıt kaynaklı karbon salımları başlamadan önce bu değer yalnızca 280 ppm seviyesindeydi ve son 800 bin yıldır 300 ppm seviyesini aşmamıştı ki şu anda 401.3 ppm'le. İklim değişikliği açısından tehlikeli alanda dünya bulunuyor. Almanya'da yapılan bir araştırmada elektrikli ev aletlerinin hayvanların yön duygularını etkileyebileceği kanıtlandı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre elektrikli aletlerin hayvanların üzerindeki etkisiyle ilgili araştırma Nature dergisinde yayınlandı. Bazı kuşların olağanüstü bir yön duygusu var. Bildiğiniz üzere göçleri sırasında dünyanın yarısını kat ediyorlar ve dünya üzerindeki manyetik alanları tespit etmelerini sağlayan bir nevi gizli bir manyetik pusula kuşların yollarını bulmalarını sağlıyor. Araştırmayı yürüten Almanya'daki Oldenburg Üniversitesi'nden Profesör Henrik Moritz'in kızılgerdan kuşlarını incelerken şans eseri düşük frekanslı dalgaların Kuşları etkilediğini fark etti. Kuşların ortamdaki mevcut elektromanyetik sesi 100 kat azalana kadar bekliyorlar. Anlaşılan uçmuyorlar. Sonra kuşlar tekrar uçmaya başlar. Moritz'in ve ekibi bunu fark ettikten sonra 7 yıl boyunca düşük elektromanyetik alanların kızıl gerdanlar üzerindeki etkilerini anlamak için çok sayıda deney yapmış. Ve sonunda 5 kHz ile 5 MHz frekansları arasındaki elektromanyetik ses aralığında kuşların yön duygusunu kaybettiklerini fark etmişler. Elektromanyetik alan kaldırıldığında ise kuşlar tekrar yönlerini bulabilmişler. Moritz'in göç eden kuşların şehirlerin üzerinden uçtuğuna işaret ederek birçok elektrikli alet kullanan iş yerleri ve evler yüzünden kuşların yön duygusunun etkilenebileceğini belirtiyor. Fakat kuşların yollarını bu şekilde tamamen kaybetmediğini de dile getiren Moritz'in sebebini ise şöyle açıklamış. Kuşların üç çeşit pusulası vardır. Yıldız, güneş ve manyetik pusula. Bunlar birbirinden bağımsız çalışıyorlar. Manyetik pusulada sorun yaşarlarsa bile güneş ve yıldız pusulası onlara yardımcı olabiliyor. Kuşlar demişken göç yolları ve tehditler başlığı altında Türkiye'de çok önemli bir konferans düzenleniyor. 16. Türkiye Kuş Konferansı bugün saat 9'da Demirciköy Kuşkonferansı. Kültür merkezinde başladı bile. Doğa Derneği ve İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa Kuzey Ormanları Savunması, Sarıyer Belediyesi ve Trakus'ta destek veriyor. Etkinlik 9-11 Mayıs 2019 tarihlerinde dünyanın en önemli kuş göç yollarından biri olan İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gerçekleşecek 16. Türkiye Kuş Konferansı'nın teması ise göç yolları ve tehditler İstanbul örneği. İlkbahar göçüyle aynı zamanda gerçekleşecek olan konferansta hem kuş göç yolları, yollarının önemi açısından hem de İstanbul başta olmak üzere bu yollar üzerindeki tehditler ve koruma stratejileri ele alınacak. 16. Türkiye Kuş Konferansı 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde ise kutlanacak olan Dünya Göçmen Kuşlar Günü'ne denk getirilmiş. Konferans süresince sunumların yanı sıra bahar göçü gözlemi ve sosyal etkinliklerde gerçekleştirilecek etkinlik hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz kuzeyormanlari.org adresinden ulaşabilirsiniz. Ümit ediyoruz İstanbul üzerindeki elektromanyetik alanlar da kuşları olumsuz yönde etkilemez. Gerçi onları olumsuz yönde etkileyen o kadar çok tehdit var ki İstanbul'da UNESCO tarafından 2006 yılında Dünya Biyosfer Rezerv Alanı olarak ilan edilen ve koruma altına alınan Artvin'in Borçka ilçesine bağlı 6 köyden oluşan Maçahel yöresi de Heslerin Sarmalı altında. Çevre örgütlerinin de doğal yaşam alanlarının listesinde ilk sıraya aldığı Maçahel de 8 ayrı HES projesi planlanmış. Yörenin Uğurlu köyünde Polat Holding'e bağlı Uğur Enerji şirket tarafından yapım planlanan Uğur 1 ve 2 regülatörleri ve HES projesi nedeniyle köylüler bir süre önce yargı mücadelesi başlatmış. Rize İdare Mahkemesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın proje için verdiği ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davanın duruşması dün yapıldı. Uğurlu köylülerinin avukatı Avukat Yakup Okumuşoğlu duruşma öncesinde mahkemenin kararıyla hazırlanan bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi Maçayel'in dünyada 22 tane sadece olan ve Türkiye'de ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olduğuna işaret ederek Dünya Biyosfer Rezerv Alanı maça elde 8, İkizdere'de 26, Trabzon Solaklı'da 36 HES projesi var. Sadece Doğu Karadeniz'de 750, Akdeniz'de 300'e yakın HES yapılması planlanıyor. Bu yaşamın katlidir. Hukukun bağımsızlığına güvenerek yasalarını el verdiği ölçüde Çevre Bakanlığı'na karşı çevre yaşam mücadelemizi sürdüreceğiz diye konuştu. Bakanlık adına söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri söz konusu HES projesiyle ilgili bütün prosedürün yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirildiğini ve projenin çevreye herhangi bir zararının Olmayacağını savundu. Savunma adına söz alan bakanlık ve HES şirketinin avukatı ise bilirkişi raporunu eleştirdi. HES şirketi avukatı biosfer rezerv alanı nedir bilmediğini ifade etti. Ben regülatör yapısı nedir bilmem. İtirazımız bilirkişi raporundaki eksikliklere. Biosfer alanı diye kesip atıyorlar. Bilirkişi bilmiş ama bunların açıklaması olması gerekirdi dedi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti dava ile ilgili kararın daha sonra açıklanacağını söyleyerek duruşmaya ara verdi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.